Çocukluğumuzdan beri hep merak etmişizdir. O gün acaba nasıl bir gün? İnsanoğlu kafile kafile oraya doğru gidiyor. Kainat oraya doğru gidiyor. Kıyamete doğru. Ahiret yurduna doğru. Allahu Teala'nın huzuruna doğru. Mahşer ortamına doğru, büyük muhasebe gününe doğru, din gününe doğru. Ve Kur'an-ı Kerim'de o gün ikazları o kadar çok ki, birisi dese ki Kur'an-ı Kerim'de acaba o gün ne zaman diye araştırmalar yapsa, o gün çok yakın diye sesleniyor aslında Kur'an. İşte Kur'an'da o gün.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 amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. O gün onlar Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur suğura üfürüleceği o günde biz, günahkarları, gözleri korkudan donup, göm gök kesilmiş olarak haşredeceğiz. O gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O gün, mülk, hükümranlık Allah'ındır. O insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler. Sura üfürüldüğü zaman işte o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek, ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Artık onlar, günah işlemekte birbirini yoldan çıkaranlar, o gün azapta ortaktırlar. O gün, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, Batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. Suçlular simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacak. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.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 Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu yedirmeyi teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu Günahkarlardan başkası yemez. İşte o gün çok zor bir gündür. Hele kafirler için hiç de kolay değildir. O gün vay yalanlayanların haline. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir.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 Nice yüzlerde vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Güneş dörüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salı verildiği zaman.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 Gök yüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman o gün herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. O gün herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. O gün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 Kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bilecekseniz. Hayır, hayır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 denilir. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Allah'a selim bir kalple gelen kurtulur. Allah şöyle diyecek. Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlığı çağı gündür. O gün zalimlere özür dilemeleri için hiçbir fayda sağlamaz artık lanet de onlarındır kötü yurtta onlarındır o gün hiçbir samimi dost dostunu sormaz o gün onlar birbirine gösterilirler günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını karısını kardeşini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 eksik ölçüp tartarlar onlar büyük bir gün insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı hayır günahkârların yazısı muhakkak siccindedir siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin o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 Kusurlarından dolayı kendini kınayan nevse de yemin ederim ki, diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenleme gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini,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 erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphesiz Allah Celle Celaluhu doğru söylemiştir. İşte o günün yani her insanın çocukluğundan beri sorduğu o gün ile alakalı Kur'an-ı Kerim'in tanımlamaları. Bazılarını hep beraber bir kez daha hatırlamış olduk. Orada mal çokluğunun, evlat çokluğunun hiçbir işe yaramadığını, küçücük bir şey olsa bile hiçbir şeyin ihmal edilmeyeceğini, orada herkesin tek başına hesap vereceğini, ne zenginliğin, ne kadın veya erkek olmanın veya akrabasının şu şu zat olmanın kişiye hiçbir kolaylık sağlamayacağını öğrendik. Demek ki işin sırrı o günü unutmamak veya unutmak tercihinde. Unutursak biz de unutulacağız. Ya Rabbi, kendimizi unuttuğumuz anlarda bile ne olur Sen bizi kendi nefsimizle baş başa bırakma. O günü bilenlerden ve o gün alnı parlayanlardan eyle cümlemizi. Amin. Amin. amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala ve Muhammed ve nebine Muhammed.